14. Bölüm İlk zil çalmadan önce okula vardık. Fazla hevesli bir müdür muavininde yakalanmamak için arabayı birkaç blok öteye park ettim. Okula doğru yürürken ikaz niteliği taşıyan sancılara karşı tetikte olduğumdan aklım hep karnımdaydı. Ama hiçbir şey olmadı. Okulun ana basamaklarına tırmanan öğrenci güruhuna katıldık. Ve ardından sağlı solu sınıfların sıralandığı İnsan bedenleriyle tıklım tıkış vaziyetteki uzun, parlak bir koridora daldık. Ezilmemek için sırtlarımızı bir duvara verip yeni yetmeler balık sürüsü misali etrafımızdan akıp giderken orada öylece dikildik. Konuşmak için boş bir sınıfa girdik. Duvarda Shakespeare'in ve James Joyce'un posterleri asılıydı ve masalar sıra sıra dizilmişti. Emma'nın hiç gerçek bir okula gitmediğini anlatırken söylediklerini anımsadım. Çünkü etrafına bakınırken biraz özlem dolu görünüyordu. Normalde asla bunu önermezdim dedi Milard. Ama sanırım ayrılmalıyız. Şaşkına dönmüş kalabalık bir grup halinde ortalıkta dolaşmaktan daha az dikkat çekeriz. Hem daha fazla yeri araştırmış oluruz dedi Emma. O halde karar verilmiştir. Modern bir Amerikan lisesinde tek başlarına dolaşmaya hazır olduklarından emin değildim. Ama Milard haklıydı. Önümüzdeki işe balıklama dalmaktan başka çaremiz yoktu. Brovin enohla eşleşti ve beden eğitimi alanlarıyla dış mekanları araştırmaya gönüllü oldu. İnsanlarla konuşacaklardı ama tabii ki Brovin'in garip ve uyduruk Amerikan aksanıyla değil ve öğrenebildiklerini öğreneceklerdi. Millard görünmez olduğundan kimseyle konuşamayacağı için gizlice okulun ana bürosuna girmeyi teklif etti. Eğer yerel gazetede bahsi geçecek kadar çarpıcı bir olay yaşanlıysa dedi, o halde kesinlikle dosyalarında daha önemsiz başka olayların kayıtları da ağırdır. Bu kişiye verilmiş bir disiplin cezası kaydına da ulaşabiliriz dedi emma. Ya da bir psikiyatrist raporuna dedim. Eğer olan biten hakkında doğruyu söylemeye çalıştıysa, hiç değilse akıl sağlığı taraması için okul hemşiresine sevk edilmiştir. İyi fikir dedi Bilart. Böylece geriye yalnızca Emma ile ben kaldık. İstemeden de olsa eşleşmiştik. Her daim bir dedikodu yuvası olan kafeteryaya gitmeye önerdim. O da önerimi kabul etti. Siz çocuklar başınızın çaresine bakabileceğinizden emin misiniz diye sordum. Diğerlerinden ayrılmadan önce. Unutmayın 1940'lı yıllar hakkında konuşmak ya da yeteneklerinizi kullanmak yok. Evet Portman anladık dede Eno. Beni başından sağmak istercesine elini sallayarak. Sen kendin için endişelen. Herkes bir saat sonra bu sınıfın kapısının önünde olsun dedim. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler olursa yangın alarmını çalıştırın ve ön girişe doğru koşun. Tamam mı? Tamam dedi Milard dışında herkes. Milard diye seslendi Emma. Neredesin? O anda sınıfın kapısı çarparak kapandı. Milard çoktan gitmişti. Okul kafeteryaları çok uzun zamandır gezegenin en sevmediğim yerleri arasında başı çekiyordu. Gürültülü çirkin yerlerdi. Pis kokuyorlardı ve adımlarını bir türlü çözemediğim karmaşık bir sosyal dansla kendi etraflarına dönüp duran vesveseli ergen gruplarıyla ile doluydu. Ama yine de işte buradaydım. Kafeteryanın tekinde bir saat geçirmeye gönüllü olduğundan Emma ile birlikte sırtımızı delik deşik olmuş muşamba kaplı bir duvara vermiş... Öylece dikiliyorduk. Okulda sık sık yaptığım gibi kendimi yabancı bir kültürün ritüellerini gözlemleyen bir antropolog olarak hayal ettim. Emma kendisinden en az 80 yaş küçük insanlarla dolu bir salonda olmasına rağmen oraya benden daha ait görünüyordu. Rahat bir duruşu vardı. Gözleri serin kanlı bir şekilde odayı tarıyordu. Kahvaltı sırasına girmemizi, sonra da oturup aldıklarımızı yememizi önerdi. Aralarına karışmak için dedim. Sekice. Aç olduğum için. Doğru. Sıraya girdik. Kafeteryada çalışan saç fileli kadınları adım adım geçtik ve en nihayetinde elimize kayıştan farksız sahanda yumurtalarla rengi kahverengiye çalan vıcık vıcık yağlı sosisli bir şeyle ve kakaolu süt kutularıyla dolu tepsiler tutuşturuldu. Emma'nın suratı biraz ekşise de şikayet etmeden tepsiyi aldı. Tepsilerimizi yüklendik. Ve oturacak bir yer bulma umuduyla kafeteryada daireler çizmeye başladık. O esnada teoride mantıklı görünen yalnızca insanlarla konuşum planım gözüme fena halde absürt görünmeye başladı. Ne yapacaktık ki? Karşımıza çıkan rastgele birine kendimizi mi takdim edecektik? Son günlerde garip birileri gözüne çarptı mı bakalım? Kafeteryadaki herkes bir şeylerle meşgullü. Ya başkalarıyla konuşuyorlardı... Ya da köklü arkadaş gruplarına takılıp kalmışlardı. Merhaba, oturmamızın bir sakıncası var mı? Ben Emma, bu da Jake. Emma masalardan birinin önünde durmuştu. Dili tutulmuştu, surat bize bakıyordu. Tepsisinde yalnızca tek bir elma olan sarışın bir kız, pembeye boyalı saçları beresinin altından fışkıran başka bir kız ve tepsileri dolup taşan, beyzbol şapkası takmış, sporcu tipli iki oğlan. Pembe saçlı omuzlarını sikti ve ''Tabii ki'' dedi. ''Karem'' diye tısladı elmacı kız. Güç bela duyulacak kadar alçak bir ses tonuyla. Ama sonra oturabilmem için yana kaydı. Tepsilerimizi masaya bırakıp oturduk. Diğer üçü bize sanki birer ucu beymişiz gibi bakıyordu ama görünüşe bakılırsa Emma durumu fark etmemişti. Bu dostlama konuya girdi. ''Burada yeniyiz ve bu okulun biraz şey...'' Acayip olduğuna dair kulağımıza çalınan bazı şeyler oldu. Neredeyse bir Amerikalı gibi konuşuyordu. Fakat tam olarak değil. Ve onlar da bunu fark ettiler. Nerelisin diye sordu pembe saçlı. İngiltere civarında. Gallerdenim. Aynı havalı dedi şapkalı oğlanlardan biri. Ben de göllerdenim. O da güllerden. Galler dediği bir ülke kalın kafalı dedi pembe saçlı. İngiltere tarafında. dedi şapkalı oğlan Nobir ensesini esnetirken. Tüh. Biz değişim öğrencileriyiz dedim. Elmacı kız kaşlarından birini havaya kaldırdı. Sen yabancı gibi konuşmuyorsun. Kanada. Plastik kaşalımı kahverengi yağlı şeye daldırmak üzereydim ki aklım başıma geldi. Bu okul harbiden bir garip dedi pembe saçlı. Özellikle de son zamanlarda. Auditoriumunuzda ne oldu? diye sordum. Elektrik falan mı kesildi? <gülüyor> Şapkalı olanlardan daha sessiz olanı başını iki yana sağladı. Bu yalnızca okulun ailelerimize söylediği şey. Elmacık kız başıyla ona işaret etti. John oradaydı. Artık buranın perili falan olduğunu düşünüyor. Öyle düşünmüyorum. Yalnızca şu elektrik kesintisi masalını yutmuyorum. Gizledikleri bir şeyler var. Ne gibi diye sordum. Bakışlarını tepsisine indirdi. Kaşalıyla kahverengi şeyi karıştırdı. Bu konudan bahsetmekten hoşlanmıyor diye fısıldadı pembe saçlı. Milletin kafayı yediğini düşüneceğinden korkuyor. Kapa çeneni Karen dedi elmacık kız. Cana döndü. Bana bunlardan hiç bahsetmemiştin. Hadi ama dostum dedi diğer şapkalı olan. Karen anlattın. Ama bize anlatmayacaksın öyle mi? John teslim olurcasına ellerini havaya kaldırdı. Tamam tamam. Yine de bunların yaşanmamış olabileceğini unutmayın tamam mı? Yalnızca bana öyle göründü. Herkes beklentiyle ona bakıyordu. Derin bir nefes aldı. Zifiri karanlıktı. Kimsenin telefonu ya da feneri çalışmıyordu. Bunun bir elektrik arızası olduğunu söylüyorlar ama auditoriumun doğrudan dışarı Okulun park yerine açılan bir kapısı var. Sesini alçaltarak hafifçe öne eğildi. Biri o kapıyı açtı. Fakat içeri ışık girmedi. Ve o gün hava güneşliydi. Ne? dedi elmacı kız. Seni anlayamıyorum. Sanki oğlan sesini biraz daha alçattı. Karanlık, aydınlığı yiyor gibiydi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Tuvalette yaşanan patlamayı gündeme getirecektim ki birinin sert omzumu dürtüklediğini hissettim. Arkama döndüğümde dünkü müdür muamidimsi adamla ve mavi gözleriyle etrafa soğuk bakışlar atan kısa saçlı, çatık kaşlı bir kadınla karşılaştım. ''Afedersiniz'' dedi adam. ''Siz ikinizin bizimle gelmesi gerek.'' Emma adamı başından salmak istercesine elini havada salladıktan sonra çocuklara döndü. ''Git başımızdan.'' Şu anda bir sohbetin ortasındayız. Masamızdaki çocuklar etkilenmiş görünüyordu. Vay canına diye fısıldadı pembe saçlı. Bu bir rica değildi. Soğuk bakışlı kadın Emma'yı omzundan yakaladı. Emma omuzlarını silkerek kadından kurtuldu. Dokunma bana derken işler çirkinleşti. Görünüşe bakılırsa kafeteryadaki herkes bize bakmak için konuşmayı kesmişti. Kadın iki eliyle birden Emma'ya hücum ederken adam beni kolumdan yakaladı. Tepsimdekileri adamın üzerine boca ettim. O esnada adamın kolunumu bırakmasıyla sıçrayarak masadan uzaklaştım. Emma kadını yakmış olmalıydı. Çünkü kadın bağırarak kendini geriye atmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar en yakındaki çıkışa doğru koşmaya başladık. Kadını alt etmeyi başarmıştık. Ama adam hala peşimizdeydi. Ve bizi durdurmasına yardım etmeleri için başkalarına sesleniyordu. Birkaçı denedi ama onları atlattık. Fakat ileride basketbol formalı yarım düzüne sporcu ulaşmaya çalıştığımız çıkışın önünü kapatıyordu. Aralarına dalmadan az önce kayarak durduk ve onlarla burun buruna geldik. Şimdi ne yapacağız dedim. Yakarak kendimize bir yol açacağız dedi. Ama ellerini kaldırmasına fırsat vermeden onu durdurdum. Yapma diye tısladım. İnsanların telefonlarını bize çevirdiğini, her şeye kaydettiklerini görebiliyordum. Herkesin gözü önünde olmaz. Akıbetimize boyun eğip bu meseleden sıyrılmak için neler diyebileceğimizi düşünmeye başlamıştım ki sporcuların arkasındaki çıkış kapıları savrularak açıldı ve bir grup kız avazları çıktığında bağırarak içeri daldı. Gerçekten çığlık çığlığaydılar. Suratları korkuyla çarpılmış, Göz yaşlarıyla yol yolu olmuştu. Aniden sporcuların, müdür muavinimsi adamın ve oradaki diğer herkesin dikkati onlara kaydı. Böyle çığlık atmalarına yol açan şeyin ne olduğunu düşünme zahmetine bile girmeden meleklere bunun için teşekkür ettim. Emma ile birlikte dikkati dağılan sporcuların arasına dalıp açık vaziyetteki kapılardan dışarı fırladık. Koridorda kayarak durup ana girişin ne tarafta olduğunu hatırlamaya çalışarak etrafımıza bakındık. Tam o anda koridorda bize doğru koşan acayip görünümlü bir şey gözüme takıldı. Bir kedi sürüsü. sıklandılar ve hiç de kedilerinkine benzemeyen kazık gibi hareketlerle akın ediyorlardı. Derken Eno'nun kıkırdamasını ve onu koridorun ilerisindeki bilim laboratuvarından kovalayan Brovin'in bağırışlarını duydum. Eno kakaları boğularak iki büklüm oldu. Özür dilerim dayanamadım. Kediler bacaklarımızın arasından geçerken burnuna acı bir koku geldi. Formal de hit. Eno seni aptal diye bağırıyordu Brovin. Her şeyi mahvettin. Eno belki de bizi kurtarabilecek yegane numarayı çekmiş zombi kedilerden oluşan bir sürü yaratmıştı. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmez Emma. Ama bu ucubu ufaklık için kuşlara şükürler olsun. Kafeteryadaki kargaşa yatışıyor gibiydi. Tüm o insanların peşimize düşmesi gerektiğini hatırlamaları pek uzun sürmedi. Ona daha sonra teşekkür ederiz dedim ve duvara koşup yangın alarmını çalıştırdım. Kedileri zombiye mi dönüştürdün? Emma öfkeli görünmeye çalışıyordu ama daha ziyade kahkahalarını bastırmaya çalışıyor gibiydi. O an için bahçede okul binasını tahliye eden lise öğrencilerinin arasında saklanıyorduk. Ölü kedileri israf edeceklerdi dede Onları kesip biçeceklerdi. Bilim uğruna dedi Brovin. Elbette. Eno elleriyle havada bir tırnak işareti yaptı. Bilim. Beden eğitimi alanında olmanız gerekiyordu dedim. Kimse bizimle konuşmadı dedi Eno. Kimse seninle konuşmadı dedi Brovin. O da sıkılıp başına buyruk bir şekilde ortalıkta dolanmaya başladı. Tahdit sıvısının açık bir pencereden süzülen tatlı mı tatlı kokusu burnuma çalınmıştı. Ve kendime hakim olamadım. Az kalsın öğrecektim. Ne kadar şanslısın ki sen ölü hayvanlarla oynarken ben bir şeyler öğrenmeyi başardım dedi Brovin. Tuvalette yangın çıktığı esnada okulda olan pek yardımsever genç bir adamla konuştum. Büyük bir gürültü koptuğunu ve bir ışık parlaması olduğunu söyledi. Ardından birkaç yetişkin tarafından kovalanan bir kızın koridor boyunca koşarak kaçtığını görmüş. Neye benziyorlarmış diye sordum. Kız esmer tenliymiş ve koyu renkli uzun saçları varmış. Yetişkinlerin cildi yanıklar yüzünden kıpkırmızıymış. Giysilerinden dumanlar tutuyormuş ve öfkeden deliye dönmüş vaziyettelermiş. Kızı yakalamışlar mı diye sordum. Hayır, kaçmayı başarmış. Adı neymiş diye sordum. Buravin başına iki yana salladı. Bilmiyorum. Birinin sertçe kolumu çekiştirdiğini hissettim. İşte buradasınız. Bu mil arttı. Ve etrafımızda bir sürü sıradan insan olduğundan fısıltıyla konuşuyordu. Her yerde sizi aradım. Sizi bulmak çok zor oldu. Man kafanın teki yangın alarmını çalıştırmış. O bizlikte de değinme. Buradan çıkmamız gerekiyordu. Hala da gerekiyor dedim. Bahçenin pek çok noktasında ve ön basamaklarda Polo gömlekli idareci tipler kalabalığın içinde bizi arıyorlardı. Yangın alarmı sustu ve hoparlörden herkese sınıflarına dönmelerini söyleyen bir ses yükseldi. Hadi gidelim. Hemen şimdi dedim. Hala insanların arasında karışıp gizlenebiliyorken. Ayrılalım dedi Emma. Sokağın karşısına işaret etti. Şurada, şu arabaların arkasında buluşalım. Ayrıldık. Hızlı adamlarla bahçeye aşıp sokağın karşısına geçtik. Emma'nın gösterdiği park halindeki arabaların arkasında tekrar bir araya geldik. Ben polo gömlekli yetişkinlere karşı gözcülük ederken diğerleri oldukları yerde çömeldi. Şimdi beni dinleyin dedi Emma. Jacob'la ben de bir şeyler bulduk. Ben de öyle dedim Minard. Dosyalarla ve kayıtlarla şansım yağver gitmedi. Ama ofisteki tatlı ve geç bir kadınla konuşma şansı buldum. ile mi konuştun dedim. Hiçbirimiz tuhaf olduğumuz açığa çıkarsa olacakları önemsemiyor musunuz? Pek çok kişinin sandığından çok daha tatlı dilliyimdir dedi Milard. Paniğe kapılmanıza hiç gerek yok. Biriyle konuştuğun demek dedi Brovin. Evet aradığımız kişiyi tanıdığına ve onu nerede bulacağımızı bildiğine inandığım tatlı mı tatlı genç bir hanımla. Pekala neredeymiş diye sordu Evma. Onu çok zorlamak istemedim. Aradığımız kişi arkadaşıymış. Onun tehlikede olduğunu biliyor ve kolaylıkla anlaşılacağı üzere korumacı davranıyor. Lanet olası yangın alarmı ötmeye başladığında azar azar da olsa güvenini kazanmaya başlamıştım. O halde oraya dön ve güvenini kazanma işini bitirdi Deyano. Daha sonra buluşmak için sözleştik. Zaten bu meseleyi okul arazisinde konuşmaya pek hevesli olduğunda söyleyemeyeceğim. Biriyle konuştuğuna inanamıyorum dedi Emma başını iki yana sallayarak. Kimsenin beni görmediğine seni temin edebilirim dedi Milard gücenmiş gibi. Hiçbirinizin ihtiyar Nullings'e güveni yok mu? Kız okuldan sonra Milard'la bir kafede görüşmeyi kabul etmişti. Birkaç saatlik boş zamanımız olduğundan yürüyerek arabaya döndük. Arabaya bindik ve şimdi ne yapacağımızı tartışmaya koyulduk. Brovin turistik yerleri görmek istiyordu. New York'tayız. Özgürlük Heykeli'ni görmemiz gerek ve diğer turistik yerleri. Görevdeyiz dedim. Hayatta olmaz. Ee, gölge avcıları görev çıktıklarını hiç mi eğlenmez? Eğleniyorlarsa bile dedi Milard, bundan operasyon günlüğünde bahsetmemişler. Browning kollarını kavuşturup suratını astı. Ona aldırmış etmedim. Özgürlük Heykeli'ne gidecek kadar zamanımız olsaydı bile Oranın keyfini sürecek ruh halinde değildim. Brovin her nasılsa başından geçenlerle, stresli mevzuları bir kenar etmeyi başarıyordu. Fakat benim kafam çok meşguldü. Aklımdaki tek şey kızı bulmak ve onun yardımımızı kabul etmeye ikna etmekti. Bunu başarsak bile şu 10044 numaralı döngünün nerede olduğunu hala bilmiyorduk. Neden pek çok şeyin sırlarla örtülü olduğunu ve şifreli yazıldığını anlıyordum. Ama bir kere bile olsa e için ne yapacağımı ya da nereye gideceğimi bana basit bir İngilizce ile açıklamasını istiyordum. Sizce şu döngü numarasını ne anlama geliyor dedim. Hala arabada oturuyor bir sonraki hamlemizin ne olacağını karar vermeye çalışıyorduk. Amerika'daki tüm döngüler numaralandırılmış olabilir mi diye sordu Eno. Eğer numaralandırılmamışlarsa dizini bulmamız yeterli olacaktır. Bu çok hoş olurdu. Fakat öyle bir dizinimiz yok dedim. Elimizdeki tek şey evden getirdiğim belgeler. Elimi çantama daldırıp belgelere çıkardım. Ve diğerleri kaçırdığım herhangi bir şey var mı diye onları bir kez daha gözden geçirmeme yardımcı oldu. Elle çizilmiş haritalarda, evin gönderdiği kar postallarda ve operasyon günlüğünün her bir sayfasında 10.044 sayısını aradık. Bir saat kadar sonra gözlerim çapraz görmeye başladı ve aramızda esneyenler oldu. Her ne kadar önceki gece sekiz saat uyumuş olsak da yorgunluğumuzda çentik bile açılmamıştı. Başımı direksiyona yaslayıp kucağımda operasyon günlüğüyle kaldım. Boyun tutulmasıyla Brovin'in enoha bağırmasıyla uyandım. Şimdi tüm kıyafetlerimi yıkamak zorunda kalacağım diyordu Brovin. Bu iğrenç. Ona neyden bahsettiğini sormama fırsat kalmadan kokuyu aldım. Formaldehit Daha önce fark edemeyecek kadar bitkindim. Fakat eno, buran buran formal kokuyordu. Ve birkaç saattir onunla aynı arabada kapalı kaldığımızdan artık biz de öyle kokuyorduk. Temizlenebileceğimiz ve sizin de üzerinizdekileri değiştirebileceğiniz bir tuvalet bulmamız gerekirdi Milard. Sesi paniğe kapılmış gibi çıkıyordu. Birkaç saattir uyuyorduk. Ve Milard'ın bağlantısıyla buluşmamıza pek zaman kalmamıştı. Milard kafenin adını söyledi. Ben de onu telefonuma girdim. Yalnızca 800 metre ileri de dedim. Oraya epey erken gitmiş olacağız. Umarım dedi. İlk izlenim çok önemlidir. <gülüyor> Vay canına. Ondan gerçekten hoşlanmış olmalısın dedi Eno. Sen nasıl koktuğunu mu dert ediyorsun? Aşk aklını başından almış olmalı. Motoru çalıştırdım ve kaldırımdan uzaklaştım. Tam o anda vızır vızır akan trafiğe gireceğim esnada Milard gayet güzel bir tavırla bu arada siz uyurken 10.044 numaralı döngünün yerini buldum dedi. Ne? dedim. Gerçekten mi? Evin kar postallarından birini havaya kaldırdı. Ona yalnızca tek bir bakış atabildim. Ama ön tarafında Niddle bile daha dar görünen İnce uzun bir ada ve nehrin iki yakasını birbirine bağlayan devasa bir köprü resmi vardı. Kırmızı ışığa gelince resme biraz daha yakından bakma şansını buldum. En tepede Queensboro Köprüsü ve Blackwell Adası New York City yazıyordu. Blackwell Adası dedim. Hiç duymamıştım. Arkasına oku. Milard kar Postal'ın diğer yüzünü çevirdi. Büyük babamın yazdığı notu yüksek sesle okumaya koyuldum. Fakat Milard araya girip ''Hayır burayı, posta damgasını Jacob'' dedi. Posta damgasının mürekkebi biraz bulaşmıştı ve damganın eksik kısımları vardı. Fakat yine de 20 yıl öncesinin tarihini ve siyah küçük dairenin alt tarafındaki sayıyı seçebildim. 10.044 ''Yok daha neler'' dedim. Karpostalı arka koltukta oturan ve sayıyı kendi gözleriyle görebilsinler diye yaygara koparan arkadaşlarıma verdim. Direksiyonu tek elimle tutarak diğeriyle telefonuma uzandım ve baş parmağımla 10.044 sayısını tuşlayarak bir arama yapmaya koyuldum. Göz açıp kapayınca yedek ekranda bir harita belirdi. Manhattan'ı ile Queens'i birbirinden ayıran Estrever'ın orta yerindeki ince uzun bir ada kırmızı daire içine alınmıştı. Döngü numarası gizli bir şifre falan değildi. Yalnızca bir posta koduydu. Kafeye giden yolun geri kalanını formalde kokusunun arabadan çıkması için camlar açık vaziyette gittik. Ardından bir fast food restoranının tuvaletinde üstümüze başımıza çeki düzen verdik. Milert musluk suyuyla ve sabunluktaki sıvı sabunla tepeden tırnağa temizlendi. Ve yeterince ve bakımlı olduğuna kanaat getirdiğinde hep birlikte kafeye girdik. Eski kanepeleri, rafların arasına asılmış Noel ışıkları ve büyük bir kahve öğütücüsünün vızıldadığı taraftaki barıyla birilerinin oturma odasına benzeyen loş ve sıcak bir yerdi. Mekan yarı yarıya boş olduğunda köşedeki masada oturan kızı derhal fark ettim. Dalgalı kahverengi saçları vardı. Siyah bir bere takıyor, asker pantolonu giyiyordu. Sanat meraklısı tiplerden olduğunu düşündüm. Devasa bir bardaktan kahvesini yudumlarken Kulaklığının tek ile telefonundan bir şeyler dinliyordu. Kapıdan girdiğimizde kafasını bizden yana çevirdi. Milard bizi kızın masasına götürdü. Lili, Milard dedi ve başını kaldırıp Milarda baktı. Fakat bakışlarını isabet ettirebildiği söylenemezdi. Bunlar arkadaşlarım dedi Milard. Sana bahsettiklerim. Karşılıklı merhabaların ardından oturduk. Hiçlikten gelen bir sesin. Onu neden tedirgin etmediğini çözmeye çalışıyordum. Ne dinliyorsun? diye sordu Milard. Kendin bak. Kulaklığın masada öylece duran diğer teki, Milard onu kulağına takarken havada süzüldü. O dinlerken iki şey dikkatimi çekti. Kızın sandalyesine dayalı duran beyaz renkli ince sopa, velinin hiçbirimizin suratını duraksamayan gözleri. Emma beni dürtünce şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Kimse tarafından görülmediğini söylemişti diye mırıldandı emma. Ah dedi Milard mesle olmuş bir edayla. Bu şarkıyı dinlemeyeli yıllar oldu. Segovia değil mi? Aferin sana dedi Lili. Bu dedi Milard şimdiye dek yazılmış en muhteşem parçalardan biridir. Benim gibi bir klasik gitar delisiyle her gün karşılaşmıyorum. Yaşıtlarım arasında gerçek müzikten anlayan kimse yok benim de öyle ve ben 97 yaşındayım Emma öfkeli gözlerle Milard'a baktıktan sonra yalnızca dudaklarını oynatarak "Neden?" dedi. Dilik kıkırdayıp parmaklarını Milard'ın kolunda gezdirdi. "90'lık birine göre çok pürüzsüz bir tenin var. Bedenim genç ama ruhum" ne demek istediğini adın gibi biliyorum dedi kız. Gitgide bir randevuyu böldüğümüz sesine kapılmaya başlıyordum. Hey dedi Eno az çok bağırarak. Sen körsün. Bunun üzerine Lili kahkahalara boğuldu. <gülüyor> Aynen öyle. Kapa şu çeneni Eno dedi Brovin. Milard seni yaşlı kurt dedi Eno gülerek. Sana bir özür borçluyum dedi Milard. Eno'nun beni ile ilgili bir sorunu var. Kafasına giren her şey anında ağzından çıkıveriyor. Sen iyi misin Lili? diye seslendi barista. Lil'i ona iyi olduğunu ima eden bir işaret yaptı. Her şey yolunda Rico. Burada tanınıyorsun dedim. Burası neredeyse ikinci evim sayılır dedi Lil'i. Her perşembe akşamı sahne alıyorum. Gerçi pop ve caz çalıyorum. Segovia yok. Başıyla duvara dayalı duran gitar çantasını işaret etti. Ama sonra omuzlarını sitti. Sanırım dünya henüz ona hazır değil. Aniden yüzündeki ifade değişip biraz sertleşti. Sanki aklına pek de hoş olmayan bir şey gelmiş gibiydi. Milard birini aradığınızı söyledi. O iki adamı yakan kızı arıyoruz dedi Brovin. Ninin suratı ekşidi. Ona saldırdılar. O yalnızca kendini savunuyordu. Aksini söylemek istememiştim. Hem de ne savunma dedi Eno. Çok daha beterini hak etmişlerdi diye yanıtladı Lili. Bize onun nerede olduğunu söyleyebilir misin diye sordu Emma. Sorularımız asa asabileştiriyordu. Nur'u neden önemsiyorsunuz ki? Onu tanımıyorsunuz bile. Nur adı Nur'du. Ona yardım edebiliriz dedi Brovin. Size inandığımdan pek yemin değilim ve bu sorumu yanıtlamıyor. İçinde bulunduğu durumu hakkında az çok bilgimiz var dedim. Tam olarak doğruyu söylemeden ona olabildiğince yaklaşabileceğim umarak. Pekala. Lili kahvesinden bir yudum aldı. Sonra fincanını elinde biraz döndürdü. Nasıl bir durumun içindeymiş bakalım. Emma ile bakıştık. Ne kadarını anlatabilirdik. Lili'ye güvenebilecek olsak bile bize inanır mıydı? Ona nasıl anlamlandıracağını bilemediği bir şeyler oluyor dedi Brovin. Bu meseleyi annesiyle babasına da açamaz diye ekledim. Üvey annesiyle babasına da Lili. Bu durum bedenini etkiliyor olabilir dedi emma. Onu değiştiriyor olabilir. Peşinde birileri olabilir dedi Milard. Tanımadığı birileri. Ve çok korkuyor. Neredeyse her genç kızın başından geçenleri tarif ediyorsunuz dedi Lili. Ve dedim ona doğru eğilip sesimi alçaltarak. Başka insanların yapamadığı şeyler yapabiliyor. Mümkün görünmeyen şeyler. Güçlü tehlikeli şeyler diye ekledi Minard. Dili bir an için hareketsiz kaldı. Sonra fısıldarcasına evet dedi. Şu anda neler yaşadığını biliyoruz. Çünkü biz de aynı yollardan geçtik dedi ama her birimiz kendimize has şekillerde. Sonra ona yapabildiğimiz tuhaf şeyleri birer birer anlattık. Başını aşağı yukarı sallayarak, çok az konuşarak, sessizce bizi dinledi. Korkmuş görünmüyordu. Kaçmaya kalkışmadı. Son konuşan milart oldu. Gönülsüzlüğünü hissedebiliyordum. Bu kızdan hoşlandığı ortadaydı. Ve son birkaç saattir keyfini sürdüğü, o kızla şansı olabilecek sıradan bir oğlan olduğu düşten öylece uyanmak istemiyordu. Ve ben hayatım, ben yani Milard, üzülerek söylüyorum ki ben de tıpkı buradaki arkadaşlarım gibi tamamen sıradan değilim. Eno başını iki yana salladı. Ah bu çok ıstırap verici. Sorun değil Milard dedi Lili. Biliyorum. Biliyor musun? Sen görünmezsin. Milard'ın suratındaki ifadeyi göremiyor olsam da tahmin edebiliyordum. Gözleri fal taşı misali açılmış, ağzı da bir karış açık kalmış olmalıydı. Sen nasıl? Tam olarak kör değilim dedi kız. Kör insanların çoğu biraz görebilir. Ben yüzde on kadar görebiliyorum. Bu bastonsuz yaşamama izin vermiyor olabilir. Ama hiç yoktan gelen bir ses benimle konuşmaya başladığında bunu anlamama yetip de artıyor. Fakat itiraf etmeliyim ki başlangıçta aklımı kaçırdığımı sandım. Ama sonra Nur hakkında sorular sormaya başladığında her şey anlam kazandı. Ne söyleyeceğimi bildiğim pek söylenemez dedi Milard. Nur'un türünün tek örneği olamayacağını biliyordum. Hayatım neden hiçbir şey söylemedin diye sordu Milard. İtiraf edip etmeyeceğini görmek istedim. Dili gülümsedi. Bunu yaptığına memnunum. Kendimi aptal gibi hissediyorum dedi Milard. Umarım aşağılığın teki olduğumu düşünmüyorsundur. Hem de hiç de dilili. Her daim temkinli olman gerektiğinden eminim. Ama ben de temkinli olmak zorundaydım. Sesini alçalttı. Bildiğiniz gibi onu arayan yalnızca sizler değilsiniz. Başka kim arıyor diye sordum. Polis mi? Hayır. Kim olduklarından pek emin değilim. Onun evine geldiler. Okula geldiler. Herkese sorular soruyorlar. Neye benziyorlardı diye sordum. O kör dedi Eno. Evet, bunu hatırlatıp duruyorsun de Lili. Oditoryumdaki ışıkları olanlardan sonra okuldan uğrun peşine düşenler onlardı. Onu tuvalette köşeye sıkıştırdılar ve o da kendini savunmak zorunda kaldı. Aklım müdür muavinimsi adamla soğuk bakışlı arkadaşına kaydı. Onlarda tuhaf olabilir miydi? Yoksa hortlak mıydılar? Lili, Nur camları karartılmış SUV tipi araçları bindiklerini söyledi diyerek konuşmayı sürdürdü. Otorite figürlerinin kılığına giriyorlarmış. Polis, sosyal hizmetler görevlisi, okul iradecisi. Nur artık yetişkinlere güvenemeyeceğini söylüyor. Lili üzgün görünüyordu. Tanıdığım en güçlü insandır ve onun daha önce hiçbir şeyden korktuğuna tanık olmamıştım. Buraya ona yardım etmek için gönderildik dedi emma. Zannedersem onu o insanlardan korumamız gerekiyor. Bana neler yapabildiğinizi anlattınız dedi. Fakat siz kimsiniz? Biz bayan Pregri'nin tuhaf çocuklarıyız dedi Brovin. Ne var biliyor musun dedi Eno? Bu artık kulağa o kadar da doğru gelmiyor. Bize ne dendiğini henüz bilmiyorum dedim. Fakat büyük babam bizim gibi insanlar için... FBI gibi bir yerde çalışıyordu ve biz de görevi ondan devraldık. Tuhafları dedildi. Tuhafları himaye fırkası. THF diye okunuyor dedi Milard. Az önce bize isim mi uydurdu dedi Brovin hem de şık diye. Ben beğendim dedi Milard. Tabi beğenirsin dedi Eno. Eğer arkadaşını bulup ona yardım edemezsek böyle afili bir adımız olmayacak dedi Emma. Arka bahçeye döneceğiz ve doğal hayatlarımızın geri kalanını yaptığımızın cezasını çekerek geçireceğiz. Bizi ona götürebilir misin? diye sordum. Saklanıyor dedi Lili. ama ona sizinle görüşmek isteyip istemediğini soran bir mesaj gönderebilirim. Tam o anda camları karartılmış SUV tipi bir aracın kafenin önünden ağır ağır geçmekte olduğunu gördüm. Yolcu tarafındaki cam birkaç santim aralıktı ve aynalı gözlüklü birinin arabanın içinden mahalleyi kulaçan ettiğini görebiliyordum. Buradan ayrılsak iyi ederiz dedim. Buranın arka kapısı var mı? Size yolu gösteririm ama önce Nur'a mesaj atmam gerekledi Lili. Bu da telefonumdaki sesi yazıya dönüştürme uygulamasına yüksek sesle konuşmam gerektiği anlamına geliyor. Mesajın içeriği düşünülünce bunu etrafta başkaları yokken yapsam daha iyi olur. Sana yardımcı olabilir miyim diye sordum ileride. Sandalyesini geriye doğru iterek başka bir masada oturan biri bizden yana başını çevirdi. Milard sakin ol diye fısıldadım. İnsanların dikkatini çekiyorsun. Lily ayağa kalktı. Teşekkürler ben hallederim. Biraz yavaş ama özgüvenli adımlarla kafenin arka tarafındaki lavabolara doğru yürümeye başladı. Bizi duymayacak kadar uzaklaştığında Milard hüzünle derin bir iç geçirdi. Dostlarım dedi. Sanırım aşık oldum.